9. Bölüm Paul bizi motelin otoparkına açılan uzun ve gizlenmiş bir araba yolundan geçirerek iç havluya çıkardı. Cesaretimizi toplayıp içeri girdik. Brovin peşimiz sıra arabayı itmeye devam ediyordu. Yarı yolda hafif bir iç boşalması hissettim ve önümüzdeki akşam karanlığı göz açıp kapayıncaya dek yerini gün ışığına bıraktı. Serin, parlak bir sabaha ve fosforlu pembeye boyanmış, Yepyeni sayılabilecek motel odalarıyla çevrili, temiz, taş döşeli bir avluya adım atmıştık. Burada çatıdaki muşambalardan eser yoktu. Havuzun masmavi suyu ışıl ışıl parlıyordu. Ve otoparktaki hurdalar gitmiş, yerlerini ellili ve altmışları yıllara ait muhteşem arabalar gelmişti. Demek ki o dönemlerde olmalıydık. Altmışların sonu ya da yetmişlerin başındaydık. ''Arabaları bile alacak şekilde inşa edilmiş bir döngü girişi'' dedi Milat. ''Ne kadar da modern.'' Paul'la yetişmek için koştum. ''Tamam, artık buradayız. Şimdi lütfen sorularımızı cevaplar mısın?'' ''Bayan Billy'e sorsanız daha iyi olur'' dedi. Mekanı o idare ediyor. Bizi avludan geçirerek diğerlerinden ayrı duran ve yanındaki tabelada ofis yazan bir bungalova doğru getirdi. ''Onu buraya bırakabilirsin'' dedi Paul Brovin'e. Burada kimse ona musallat olmaz. Brovin Aston'u itmeyi bıraktı ve öndeki gruba yetişmek için koşturdu. Burada yani döngünün bu tarafında başka insanlar da vardı. Bir çift yaşlı adam havuzun başında oturmuş çapraz bulmaca çözüyordu. Biz önlerinden geçerken gazetelerini aşağı indirdiler. Başka bir bungalovun perdesi hafifçe haralandı ve pencerenin öte yanında bir kadın suratı belirdi. Bayan Billy, dedi Paul ofisin kapısını çalarken. Sonra kapıyı açtı ve içeri girmemiz için bize işaret etti. Bu insanların arabası arızalanmış. İçerisinde bir kayıt masası, birkaç tane de sandalye olan küçük bir odaya doluştuk. Paul'un konuştuğu kadın o sandalyelerden birinde oturuyordu. Yaşlıca beyaz tenli bir kadındı. Üzerinde hoş bir elbise vardı. Rüş sürmüştü ve kollarını koruyucu bir tavırla Kucağındaki üç küçük finoya dolamıştı. Ah tanrım dedi kadın yoğun bir güneyli aksanıyla. Finolar titredi. Kadın ayağa kalkmaya bile yeltenmedi. İçeri girdiklerini gören oldu mu? Sanmıyorum dedi Paul. Haydutlardan haber var mı? Onlardan hiçbir iz yok. Eğer haydutlar polis arabasındaki adamlarsa Paul bizim için yalan söylemişti. Bunun nedenini kestiremiyordum. Fakat yine de ona minnettardım. Bundan hoşlanmadım dedi bayan Billy. Başını sert iki yana sallayarak. Bu bir risk. Her defasında risk. Fakat artık burada olduğunuza göre... Kemik çeveli gözlüğünü hafifçe indirip bize baktı. Sanırım sizi öylece kurtların önüne atamam. Değil mi? Beni bağışlayın dedi Paul. Fakat ilgilenmem gereken bazı işler var. Paul dışarı çıktı. Bayan bile gözlerini bir an olsun üzerimizden ayırmıyordu. ''Buraya yaşlanmaya gelmediniz öyle değil mi? Burada zaten yeterince moruk var ve eğer ölmeyi kafanıza koyduysanız yolunuza devam edip başka bir yerde ölebilirsiniz.'' ''Ölmeyeceğiz.'' dedim. ''Sadece bazı sorularımız var.'' ''Mesela buranın müdüresi siz misiniz?'' dedi Brovin. Bayan biri kaşlarını çattı. ''Müdür ne?'' Yani bir rimbrim misiniz dedi Brovin. Ah, tanrım dedi bayan Billy sandalyesine geriye doğru ilgilerek. Gerçekten o kadar yaşlı mı görünüyorum? O bir yarı rimbrim dedi Emma. Daha az maharetli bir rimbrim gibi düşünebilirsiniz diye açıkladım arkadaşlarıma. Buranın müdürüyüm ve bu da yeterli dedi bayan Billy. Paraları toplarım ve mekanı ayakta tutmaya çalışırım. Red saati kurmak için birkaç haftada bir uğrar. Karşıdaki duvarın dibinde duran büyük baba saatini işaret etti. Bu eski, masif ve aykırı sayılabilecek kadar şatafatlı saat, motelin cırtlar dekorasyonuyla tam bir tezat içindeydi. Rex mi? dedim. Rex Puzzlewaite, müstesna döngü bekçimiz. Sıhhi tesisattan ve elektrik işlerinden de biraz anlar. Ama onlar için lisansı yok. Şimdi şunu iyice anlayalım. Burada gerçek bir yün breyniniz yok ve şu çakma olan da yalnızca birkaç haftada bir uğruyor. Zamanı yalnızca o başa sarabiliyor. Bir de sanırım diğer döngü bekçileri. Ama Rex, Florida'nın kuzey kesiminde tek başına çalışıyor. Yani pek seçme şansım yok. Hastalanırsa ne oluyor diye sordu Milard. Ya da ölürse dedi ona. Buna izni yok. Her neyse. Bakalım bu şey neye benziyormuş dedi Eno saate doğru bir adım atarken. Daha önce hiç böyle bir üç köpek birden var güçleriyle havlamaya başladı. Sakın ona yaklaşma diye çıkıştı Bayan Bili. Eno ağacına saatten uzaklaştı. Sadece bakıyordum. O zaman bakma dedi Bayan Bili. Döngü saatimi kurcalamana izin veremem evlat. Her şeyi bozabilirsin. Eno burnundan soluyarak kollarını kavuşturdu. Sadede gelmenin zamanı olduğuna kanaat getirerek köpekler havlamayı kestikten sonra ''Sizin için bir şeyimiz var'' dedim. H'in verdiği, üzerinde alev alan yazan paketi uzattım. Gözlüğünün çerçevesinin üzerinden pakete şöyle bir baktı. ''Bu da nedir?'' ''Bilmiyorum ama eğer buranın müdürsizseniz paket size gönderilmiş olmalı.'' Kaşlarını çattı. ''Sen aç.'' Kağıdı yırtarak açtım. H'in paketi bana verdiğinden beri içinde ne olduğunu öğrenmek için can atıyordum. Bu, köpeklere verilen ödül mamalarıyla dolu bir keseydi. Etiketinde, tam tadında, tam eğlence yazıyordu. ''Şaka yapıyor olmalısın'' diye mırıldandı emma. Bayan Billy'nin yüzü aydınlandı. ''Ah ne hoş, hem de kızların en sevdiğinden.'' Köpekler keseyi gördü ve kıvranmaya başladı. Bayan Billy, Keseyi elimden kaptığı gibi köpeklerin başlarının üzerinden havaya kaldırdı. Hop hop aç gözlü olmayın. Tüm bunlara köpek maması getirmek için mi katlandık dedi Eno. Herhangi bir köpek maması değil dedi bayan Billy. Keseyi çantasına atmak için dönerken. Köpekler de burunlarıyla keseyi takip etti. Kimden geldiğini merak etmiyor musunuz? diye sordu Emma. Kimden olduğunu biliyorum. Onu gördüğünüzde Lütfen teşekkürlerimi iletin ve onu tekrar Noel listeme eklediğimi söyleyin. Şimdi. Köpekleri göğsüne bastırdı ve onlarla birlikte ayağa kalktı. Kızları çişe götürmem gerek. O yüzden size mekanımın kurallarını söyleyeyim. Kural 1 Saatime dokunmayın. Kural 2 Burada gürültü patırdanın hoşlanmayız. Yani gürültü yapmayın. Kural 3 Bitişikteki benzin istasyonumuzun Arızalanan arabanızı tamir edebileceğiniz bir tamirhanesi var. İşiniz bittiğinde gitmenizi umuyorum. Boş odamız yok. Dışarı çıkmak için arkasını döndü. Bizim için herhangi bir şeyiniz var mı? Diye sordum. Kaşlarını çattı. Ne gibi? Bir ipucu dedim. Biz bir portal arıyoruz. Hiç değilse bile paketin karşılığında bize işimize yarayacak... Sonraki istikametimizi tayin etmemize yardımın dokunacak bir şeyler verebileceğini olmuştum. Bu bir harita ya da üzerinde adres yazılı bir kartpostal bile olabilirdi. Ah tatlım. Eğer zaten bir ipucunuz yoksa korkarım size yardım edemem. Kahkaha ile güldü. Şimdi davranın bakalım. Kızları yürüyüşe çıkarmam gerek. Avluya çıktık ve Balevi malikanesinin sakinleri bizi kepenklerin arasından izlerken Hıssız yüzme havuzunun kenarında durup konuşmaya başladık. Köpek maması dedi Brovin. Buna inanamıyorum. Paketin içindekinin hemen hemen hiç önemi yok dedi Eno. Önemli olan tek şey onu teslim etmiş olmamız. Bize güvenebileceğinden emin olmak istiyor dedim. Pahalı dikildiğimiz yere geldi. Bitişikteki tamirhane ile konuştum dedi. Bal evinin ötesindeki bir bina işaret ederek. Bazı yetek parçaları var. Fakat karbüratörden pek emin değilim. Bir lokma anahtarı bile hiç yoktan iyidir diye yanıtladı Eno. Teşekkürler. Paul başıyla onayladı ve telaşlı adımlarla yanımızdan uzaklaştı. Biz de sonraki adımımızı planlamak için kafa kafaya verdik. Bir sonraki durağımız ne olacak? Yani şu portal diye sordu Brovin. Onu nasıl bulacağız? Sağa sola sorarız dedi Emma. Birleri bir şeyler biliyor olmalı. Tabi H bizi buraya sebepsiz yere göndermediyse dedi Eno. Sabrımızı sanamak dışında. Öyle bir şey yapmaz dedi Emma. Eno ayağının dibinde duran plaj topuna bir tekme savurdu. Top havalanarak havuza düştü. Belki siz oyuna getirilmeye alışık değilsinizdir. Ama bu tam da Abe'in yapacağı türden bir şey. En azından bana. Ve bu herif de onun için çalışıyormuş. Onunla dedi Emma. Ne zaman biri büyük babama eriştirilse suratı asılıyordu. Aynı şey. Artık gidip şu arabayı tamir eder misin? diye bağırdı Emma. Bizimle gelmenin tek nedeni buydu. Öyle değil mi? Enoh incinmiş gibi göründü. Hadi Brovin diye mırıldandı. Kraliçe bir kez daha emirler yağdırmaya başladı. Enoh ve Brovin arabaya gitti. Enoh arabaya bindi, Tamirhaneye doğru işaret etti ve tam yol ileri diye bağırdı. Brovin başını iki yana sallayıp it çekti. Tüm bunlardan sonra iki kişilik bir akşam yemeği yesem iyi olacak dedi. Ardından ellerini tampona koydu ve itmeye başladı. Ah merhaba genç adam, merhaba genç hanım. Sesin geldiği tarafa dönünce gülümseyen bir adamın uzun adımlarla bana doğru yürümekte olduğunu gördüm. Elimi büyük, nasırlı avucunun içine aldı ve el sıkıştık. Adelaide Pollard, sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Uzun boylu, siyahi bir adamdı. Mavi renkli güzel bir takım giymiş, kafasına da üzerindekilere uygun bir şapka takmıştı. Yetmiş yaşlarında görünüyorduk. Ama bir döngüde olduğumuzdan daha da yaşlı olabilirdi. Adelaide dedi Emma gülümseyerek. Daha önce hiçbir yabancıya böylesine gülümseyene tanık olmamıştım. Bu hiç alaladi bir isim değil. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de alaladi bir adam değilim. Sizi küçük bataklığımıza getiren nedir? Deniz kızı düşler yar diye bir yerde durduk dedi milat. Ve o anda Adeleidin yüzünün bulutlandığını gördüm. Sanırım bizi büyülemeye ya da o tür bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ama kaçtık dedi emma. Sonra peşimize polisler takıldı. Tam polislerden kurtulduk derken bu defada arabamıza arızalandı. Bunları duyduğuma gerçekten çok üzüldüm dedi adam. Düşündükçe kahroluyorum. İnsanlar kendi türlerine oyunlar oynuyor. Bu çok üzücü. Onlar kim diye sordu Emma. Yoldan çıkmış birkaç serseri dedi. Buraları bilmeyen evinden uzak düşmüş tuhafları küçük tuzaklarına çekip sonra onları otoyol hadütlerine satmaya çalışıyorlar. Yani polislere mi? dedim sahte polislere, onlara de diyebilirsin. Bizim gibileri taciz ederek, çalıp çırparak, sanki ülke yalnızca onlara aitmiş gibi oyunlar oynayarak otobanda bir o yana, bir bu yana gelip giderler. Birkaç kabadayıdan ve dolandırıcıdan fazlası değiller. Eskiden yalnızca o gölge yaratıklarıyla uğraşırdık. Tekerlekli sandalyedeki yaşlı beyaz bir adam Adelaide'nin arkasından gelmişti. Pantolonunun sol paçası yukarı sıvanıp iğneyle tutturulmuştu. Adamın kucağında yanmakta olan sigarasının külünü silktiği bir kül tablası vardı. Yemin ederim bazen onları özlüyorum. Yaratıklar yok olduklarından beri haydutlar işin suyunu çıkardı. Canları ne isterse yapabileceklerini düşünüyorlar. Öndeki eksik dişlerinin arasındaki boşluğa sıkıştırdığı sigarasından derin bir nefes çekti. Bu arada ben al pot bize hafifçe başını öne eğerek selamladı. Siz Bay Potts diyebilirsiniz. Bunların beni ne kadar üzdüğünü anlatamam gençler dedi Adelaide. Siz çok iyi insanlara benziyorsunuz. Öyleyiz dedi Milard. Ama başımızın çaresine bakabiliriz. Adelaide o az önce öyleyiz mi dedi diyerek güldü. Bunu sevdim. Bay Potts öne doğru eğilip dişlerinin arasındaki boşluktan yere tükürdü. Biraz fazla gülüyorsun Adelaide. Adelaide ona aldırış etmedi. Ne yazık dedi. Burası eskiden güzel bir yerdi. Sizin gibi hoş tuhaflar iyi zaman geçirmek için buraya gelirdi. Şimdi insanlar ara sıra kıyıya vuran gemi inkazlarından farksız. Ve geldiklerinde de buraya saplanıp kalıyorlar. Ben saplanıp kalmadım dedi Bay Potts. Ben emekli oldum. Tabii tabii Al kendini kandırmaya devam et. Bu döngüyü kuran Yimbri'yle ne oldu? diye sordu Milard. Neden döngüyü korumanıza yardım etmek için burada kalmadı? Adelaide bana baktı ve bir ıslık çaldı. Yimbri'in, bu kelimeyi en son ne zaman duymuştun ağır? Çok uzun zaman önce dedi Baypot. Bir Yimbri'in görmeyeli en az... 40 ah, sene olmuştur dedi Adelaide. Sesi geçmişe duyduğu özlemle yumuşamıştı. Gerçek bir Yimbri'nden bahsediyorum. Surat değiştirmeyi bile beceremeyen şu yarımlardan değil. Nereye gittiler? diye sordu Emma. Doğrusunu istersen sayıları hiçbir zaman pek fazla olmadı dedi Bay Potts. Eylül'i yıllarda yaşadığım Indiana'daki döngünün Yimbri'nsinin civardaki başka bir döngüyle paylaştığını hatırlıyorum. Bayan Pigeon Gonhawk derken günün birinde hortlaklar ve gölge yaratıkları, Aniden her yeri istila etti. Himbreynlerden, zehirden bile daha çok nefret ederlerdi. Onları başlarından savmak için ellerinden geleni yaptılar. Ve gayet iyi bir iş çıkardılar. Nasıl? diye sordu Emma. 1908 yılından beri Avrupa'da gölgelerle ve hortlaklarla uğraşıyoruz. Bizim Himbreynlerimizden de bir o kadar nefret ediyorlar. Fakat Himbreynlerin pek çoğu hayatta kalmayı başardı. Kortlakların nasıl çalıştığı konusunda uzman olduğumu söyleyemem dedi Adelaide. Ama şundan eminim. Bizim yimbrenlerimiz de en az başkalarınınki kadar çetin cevizle zekiydi. Amerikalı bir yimbrene hayatımı emanet ederim. Tabii onlardan birini bulabilirsem. Anlayacağınız cesaret yoksunu değillerdi. Ve yimbrenler yerine sözde döngü bekçileriniz var dedi Milard. Sizi kuşkucuydu. İhtiyar Rex dedi vasat bir bekçi. Rezil bir ay yaş. İçki mi içiyor dedi Milard. Hem de çadır vaazı gibi dedi Adelaide. Rekt birkaç haftada bir döngü saatini kurmak için gelir. Gündüz geceye döner vesaire vesaire. Ve ardından bayan Billy'nin ev yapımı çağdar viskisinden bir şişeyi kafaya diker dedi Potts. Sanırım bayan Billy ona ödemeleri viskiyle yapıyor. Emma Milard'a döndü ve daha önce hiç böyle bir şey duymuş muydun diye sordu. Yalnızca doğruluğu kanıtlanmamış bir şekilde diyen yanıtladı Milert. Adelaide ellerini çırptı. Siz yemek yediniz mi? Odamda bir demlik dolusu kahve var. Ve Ali'nin de daima bir yerlerde istiflenmiş kızarmış hamur tatlısı vardır. Hamur tatlılarımı rahat bırak dedi Potts. Bu gençler kötü bir gün geçiriyor Al. Hamur tatlılarını getir. Potts ağzının içinde bir şeyler geveledi. Adelaide bizimle birlikte avlunun diğer tarafındaki odasına doğru yürümeye başladı. O esnada kapılı bir kapının ardında yüksek sesle opera söylemekte olan bir kadının bungalovunun önünden geçtik. ''Bu sabah bülbül gibi şakıyorsunuz barones'' diye bağırdı Adelaide. ''Teşekkürler'' diye yanıtladı kadın şarkı söylemekten vazgeçmeden. Bana da öyle geliyor diye fısıldadı Emma. Yoksa buradaki herkes biraz. Kafayı mı sıyırmış dedi Pot ve kıkır kıkır gülmeye başladı. Evet, öyleyiz, tatlım. Evet, aynen öyleyiz. Faycan'ına kulakları iyi iş diyormuş dedim. Gözlerimin işi bitti dedi Pot, tekerlekli sandalyesiyle bizi geçerken. Ama kulaklarım hala duruyor. Adelaide'in bungolovunun oturma odasındaki küçük masanın etrafına doluşarak kahve içip hamur tatlısı yedik. Küçük odada yalnızca çiçek desenli bir kanepe, bir sandalye, civatalarla duvara tutturulmuş düğmeli bir televizyon ve vazoda çiçekler vardı. Kapının yanında duran bir valiz gördüm ve ona valizi sordum. ''Aa buradan ne de Adelaide. Poç güldü. ''Sürekli bunu söyleyip duruyorsun.'' Ha bugün hayarın? Potts'a baktım. Başını iki yana salladı. Kansas City'ye gideceğim dedi Adelaide. Eski bir kız arkadaşımı görmek için. Hiçbir yere gideceğin yok dedi Potts. Sen de tıpkı geri kalanımız gibi burada mahsur kaldın. Burası bana Alzheimer olan anneannemi ziyaret ettiğimiz yaşlı bakım evini anımsatıyordu. Onun da tek bahsettiği oradan ayrılmaktı. Ama elbette bunu asla gerçekleştiremedi. Bir portal bulmamız gerek dedim. Civardaki bir portal hakkında kulağınıza gelen bir şey oldu mu? Adelaide homurdanarak başını iki yana sallayan potsa baktı. Ben duymadığıma eminim dedi Adelaide. Portal diye bir şey yoktur dedi Milard. Kime sorsak aynı cevabı alacağız. Çıkmaza düştük. Gidip Baroness'le konuşmalısınız dedi Adelaide. Ya da doksanlık vücut geliştiricimiz Vesla. O ikisinin dünyada görmediği yer yoktur. Konuşacağız dedim. Teşekkürler. Bir iki dakika boyunca konuşmadan hamur tatlılarımızı yedik. Ardından Brovin kahve fincanını sertçe masaya bırakıp, umarım patavasızlık etmiyorumdur. Fakat siz beylerin tuhaflıkları nedir? diye verdi. Edelweiss öksürüp bakışlarını yere indirirken, Paul soruyu duymamış gibi yaptı. ''Dışarı çıkıp biraz güneşlenmeye ne dersiniz?'' diye sordu. Arkadaşlarımla bakıştık. Bu garip yandı. Dışarı çıktık. O esnada Paul oradan geçiyordu. Adelaide kolunu kaldırıp el sallayarak ''Genç adam!'' diye bağırdı. Paul yanımıza geldi. Kolunun altında ince ve boğumlu bir ağaç dalı, elinde de bir bıçak vardı. ''Evet efendim.'' ''Bu çocuklar bir...'' Neydi o aradığınız şey? Bir portal, dedi Emma. Heh, dedi Paul, başını aşağı yukarı sallayarak. Elbette. Hiç de kafası karışmış gibi durmuyordu. Sanki aranması gayet normal bir şeyden bahsediyorduk. Gerçekten mi dedim? Biz artık kendi işimizin başına dönsek iyi ederiz, dedi Edelight. Ve potun tekerlikli sandalyesinin tutamaçlarını kavrayıp itmeye başladı. Size bol şanslar. Yemek için teşekkür ederiz dedi Brovin. Eğer sizi huzursuz ettiysem özür dilerim. Bir an için olduğum yerde büzüldüm. Bunu da duymamış gibi yapıp Adelaide'in bungalovunda gözden kayboldular. Bu bir anlık münasebetsizliği arkamızda bırakmaya çalışarak Pahal'e döndük. Portalın nerede olduğunu bildiğini söylüyorsun diye sordu Emma. Tabii ki biliyorum diye yanıtladı Pahal. Ben oralıyım. Sen bir portaldan mı geldin dedi Minard. Fakat portal diye bir şey yok. Ben portallıyım dedi Paul. Hani şu kasaba var ya. Portal, Georgia. Portal diye bir kasaba mı var dedim. Pek ünlü ya da bilinen bir yer değildir. Ama evet. Nerede? Haritada bizi yerini gösterebilir misin? Elbette gösterebilirim. Ama asıl gitmek istediğiniz yer kasaba mı? Yoksa yakınlarındaki döngü mü? Kasabada pek görülecek bir şey yok da. Sırıttım. Döngü? Kesinlikle. O halde durumlar değişir. Döngüye bensiz giremezsiniz. Ben diplomalı bir kartografım dedim Milard. En karmaşık yol tarifleriyle bile başa çıkabileceğimden eminim. Mesele yol tarifi değil. Girişin yeri sürekli değişir. Milard küçümsercesine güldü. Değişir mi? Yalnızca benim gibiler orayı bulabilir. Yani kahinler. Peki bizi oraya götürebilir misin diye sordum. Şey, bilmiyorum. Hadi ama dedi Emma, iyi birer yolculuk arkadaşı sayılırız. Seyahat etmekten pek hoşlanmam. Üstelik bu pek hoş bir yolculuk da sayılmaz. Bu kadar kötü olan nedir diye sordum. Omuzlarımı sikti. Yalnızca hoş değil işte. Kibrit çöpü, sana ihtiyacım var. Bu enoktu. Elleri dirseklere de yağ içindeydi. Ellerindeki pisliği Emma'nın yeni giysilerine sürecekmiş gibi yaparak kızın üzerine hücum etti. Ama Emma çığlığı basıp kaçmaya başarınca gülerek tamirhaneye doğru koşmaya başladı. Emma'nın bluzunun etekleri pantalonun içinden çıkmıştı. Eno on ardından pis pis bakarak bluzunu düzeltti. Aptal! Eno tamirhaneye doğru takip etmeye koyulduk. Paul da bizimle geldi. Görünüşe bakılırsa ne işler karıştırdığımıza dair merakı, ricamızı geri çevirdiği için hissettiği mahcubiyete baskın gelmişti. Otoparkı boylu boyunca aşınlarken Brovin, orada yaşlı dostlarımıza tuhaflıklarını sorarak hassizlik mi ettim diye sordu. Tuhafların yetenekleri kaslar gibidir diye yanıtladı Milert. Uzun süre kullanılmazsa köredebilirler. Belki de onların tuhaf yeteneklerinden geriye hiçbir şey kalmamıştır. Ve sen de yaralarına tuz basmışsındır. Mesele o değildi dedi Paul. İzinleri yoktu. Ne demek istiyorsun? Diye sordu Emma. Başımızdaki çete kendileri dışındaki kimselerin tuhaf yeteneklerini kullanmalarını yasaklayan bir kural koydu. Bu kuralı kimsenin çiğnemediğinden emin olmak için de para karşılığı muhbirliğe tuttular. Tanrım dedi Milad, Bu ne biçim bir ülke? Zalim bir ülkede de Emma. Paul iç geçirdi. Başka türlüsü var mı ki? Tabelanın üzerinde Ed'in tamirhanesi yazıyordu. Fakat bana kalırsa burası eski bir ahırdan farksızdı. Etrafta kimsecikler yoktu. Öyle ki döngünün bir pazar ya da tatil günü yaratılmış olduğunu düşündüm. Brovin, Aston'u araç gereçlerle çevirip boş bir bölmeye itmişti. Ve Enoch da... Arabayı çalıştırmayı neredeyse başarmış gibi görünüyordu. Lehimlenmesi gereken bazı metal parçalar olduğunu söyledi. İşi bitirmek için de Emma'nın alevlerine ihtiyacı vardı. Emma'nın ellerini metali lehimleyecek kadar ısıtması için uzun dakikalar boyunca uğraşıp didinmesi, ellerini birbirine sürtüp ovuşturması gerekti. En nihayetinde elleri neredeyse bembeyaz kesildi. Öylesine tehlikeli bir iş yapıyordu ki, Kıyafetleri tutuşur korkusuyla ellerini vücudundan olabildiğince uzak tutuyordu. Emma kaputun altına girip kıvılcımlar saçmaya başladığı sırada hepimiz geri çekildik. Bu o kadar gürültülü ve büyüleyici bir manzaraydı ki ancak işi bitip de kanter içinde ve soluk solağa kaputun altından çıktığında motelden gelen öfkeli bağırışları duyduk. Tamirhaneden dışarı fırladık. Kısa süre önce bizi taciz eden külüstür polis arabası Pal evinin gidiş avlusuna park etmişti. Kapıları da ardına kadar açtı. Görünüşe bakılırsa haydutlar sizi buraya kadar izlemiş dedi Pao. Kaçsanız iyi edersiniz. Buradan çıkmak için arkadaki yolu kullanın. Tamirhanenin arkasından kasabanın çıkışına doğru uzanan bir yola işaret etti. Onları bu canilerin insafına bırakamayız dedi Milard. Ne dedi Eno. Elbette bırakabiliriz. Tam o esnavda sahte polislerden birinin bayan Billy'yi avluda kolundan sürüklemekte olduğunu gördük. Üç küçük finosu ayaklarının dibinde deliye dönmüş gibi havlıyor, adamın paçalarını çekiştiriyordu. Eğer bana bir dakika verebilirseniz dedi Brovin, gidip şu adamın çenesini kıracaksın. Onlarla dövüşmenin hiçbir faydası yok dedi Paul. Onları daha da öfkelendirmekten başka hiçbir işe yaramaz. Bir dahaki sefere daha kalabalık, ve elleri silahlı gelirler. O zaman her şey daha kötü olur. Dövüşmenin her daim faydası vardır dedi Emma. Özellikle de kötü adamları ağlattığında. Parmaklarını birbirine geçirip eklemlerini kütürdetti ve hala kor gibi parlayan ellerinden kıvılcımlar uçuştu. Eno araba ne durumda? Yeni gibi dedi Eno. Güzel. Arabayı çalıştırıp bizim için rolantide beklet. Sonra bana döndü. Hemen dönerim. Ardından Brovin'e baktı. Geliyor musun? Brovin kaslarını ısıtmak istercesine omuzlarını çevirip kollarını salladı ve ardından başıyla onayladı. Emma'nın şu haline içten içe bayılıyordum. Tepesi öyle fena atmıştı ki garip bir şekilde sakin davranıyor, öfkesini muazzam ve yıkıcı bir etki yaratmak için kullanabileceği bir araç gibi görüyordu. O ve Brovin Motene doğru yürümeye başladılar. Elbette geri kalanımız orada öylece durmayacaktı. Ama Emma ve Brovin ortalığı kısık kavurmak konusunda en becereklilerimiz olduğundan birkaç adım arkalarından gittik. Haydutlardan biri ön avda bayan bileği bileklerinden yakalayıp kadına bağıra çağrı sorular yağdırırken diğeri deliler gibi bir bungalowdan öbürüne koşturuyordu. Buradalarmış biliyordum işte diye bağırdı. Ve hışımla Adel Aydın bungolovundan çıktı. Aranızdan her kim yalan söylüyorsa onu buna pişman edeceğim. Emirlere karşı gelmenin cezasını biliyorsunuz. Yakından bakıldığında pek polise benzemiyorlardı. Yeşil renkli kargo pantolon ve askeri botlar giyiyorlardı. Saç kesimleri sıfıra yakındı. Ve Florida'da büyüdüğüm için gayet iyi bildiğim kendinden fazlaca emin ve aptal bir yürüyüş tarzına sahiptiler. Daha kısa boylu olanının kalça hizasında bir silah vardı. Emirlere karşı gelmek himaye harcını ödememenizden bile daha fena diye bağırdı daha uzuncu olanı. Bir dahaki sefere saatinizin kurulması gerektiğinde belki de ihtiyar Rex çıka gelmez. Sakın ona dokunmayın diye bağırdı Bayan Billy. Adam Bayan Billy'ye tokat atmak için elini havaya kaldırsa da kısa boylu olanı İşte buradalar deril deyince aniden verdi. Bizi işaret ederken kısa boylu olanın ağzı o şeklini almıştı. Bak bak bak dedi Drill. Bayan Billy'i bıraktı. Kadın koşarak havuz kuralları tabelasının arkasına saklandı. O esnada ön avluya adımımıza attık ve avlunun havuzla buluştuğu noktada durduk. Adamlarla aramızda yaklaşık altı metre vardı. Emma ve Brovin küçük grubumuzun önünde dikiliyorduk. Enum ve bense arkadaydık. Millard sessizdi ve haydutlara yandan taarruz etmek için sessizce o yana ilerlediğini umuyordum. Paul'un önüne geçtim. Kasabada yeni olmalısınız dedi Dreyne. Gürültülü bir biçimde boğazını temizledi. Kullandığınız yol paralı yoldu. Bugünün geçiş ücreti neydi Jackson? Ödenmedikçe azar azar artıyor. Jackson devriye arabasının yanında diğer hayduta katılmış Arabanın kapısına yaslanmış ve başparmaklarını silahının kılıfının takılı olduğu kemere geçirmişti. Bizi tepeden tırnağa süzüyordu ve gördükleri onu endişelendirmişe benzemiyordu. Dudaklarında yılışık bir gülümseme belirdi. Ceplerindeki tüm parayı ve arabalarını almayın edersin. Başıyla tamirhaneye doğru işaret etti. Sanırım bir dergide şu bubeklerden birini görmüştüm. Tıpkı eski vahşi batı filmlerindeki gibi Bale ve malikanesi sakinlerinin bizi kepenklerin arasından gizlice izlediklerini görebiliyordum. Canın cehennemedi de Emma. Şimdi Daryl de gülümsemeye başlamıştı. Neyse ki papuç gibi bir dili yok. Yine de kimsenin bana saygısızlık etmesine izin veremem de Jackson. Özellikle de bir kadının. Özellikle de bir kadının diyerek Deril de ona katıldı. Bir kez daha burnundan güldü ve ardından cebinden bir mendil çıkarıp onunla burnunu sildi. Müsaadenizle. Hafifçe yana dönerek işaret parmağını burun deliklerinden birine bastırıp serçe sümkürerek diğer burun deliğinden siyah renkli küçük bir sümük roketi fırlattı. Dumanları tüten sümük roketi kaldırımda küçük bir delik açtı. Emma'nın öğürdüğünü duydum. Vay diye fısaladı Eno yanı başımdan sesi adımı kıskanlığını ele verir gibiydi. Bu çok münasebetsiz bir alışkanlık Daryl, dedi Jackson. Bu bir alışkanlık değil, bu bir hastalık. Emma adamlara doğru bir adım attı. Brovin onu takip etti. Anlaşılan onun sümüğü patlayıcı dedi Emma kısa olanına. Senin tuhaflığın nedir? Gezegenin en aşağılık hedefi olmak mı? Daryl'e kahkahalara boğuldu. Jackson'ın yüzündeki gülümseme silindi. Yaslandığı devriye arabasından doğruldu ve tabancasının kılıfının düğmesini açtı. Emma ve Brovin onlara doğru bir adım daha attı. Sanırım dans etmek istiyorlar dedi Dureyil. Hangisini istersin? Daha ufak olalım dedi Emma'ya bakarak. Dilini sevdim. Kızlar iki adama doğru koşmaya başladı. Jackson silahına davranınca Emma hala arkasında saklamakta olduğu kor gibi parlayan ellerini Önüne getirip adamın silahını dağ kılıfından çıktığı esnada yakaladı. Silah saniyesinde eridi. Tıpkı Jackson'ın sahile gibi. Adam yere devrilerek acı içinde kıvranıp inlemeye başladı. Derin devriye arabasının arkasında siper aldı. Fakat daha ateş etmeye başlayamadan Brovin sürücü tarafındaki kapıyı omuzladı. Araba yana doğru kayarken tekerlekler adeta ciyaklıyordu. Derken araba yan döndü ve tepe taklak devrilerek adamı olduğu yere mıhladı. Çarpışma baştan sona 15 saniyeden fazla sürmemişti. Musa'nın kutsal anası aşkına diye bağırını duydum Adelaid'in ve arkamı döndüğümde Dungolov'un kapısının eşiğinden olan mitini izlemekte olduğunu gördüm. Pot tekerlekli sandalesinde serin çığlıkları atıp kıkır kıkır gülüyordu. Birkaç kapı ileride kadının teki Kafasını odasının kapısından uzatıp tüyleri diken diken bir titreşimle ''Tanrıya şükürler olsun'' diye şakadı. Bu baronös olmalıydı. Zira üzerinde parlak bir elbise ellerinde de uzun ve beyaz eldivenler vardı. ''Eyvah'' dedi Brovin arabanın altına bakarak. ''Yoksa öldüler mi?'' ''Öyle sayılır'' dedi Emma. Ayağının ucuyla kısa olanı şöyle bir dürterek. Bayan Billy'i onu gölgesi gibi takip eden korku içindeki üç finosuyla birlikte çöpten ikilerinin ardından çıktı. Bir de üçüncü var dedi. Ufak tefek, zayıf bir tip. Dikkat edin diye şakadı barones. Eldivenli ellerinden biriyle döngünün çıkışına işaret ediyorduk. Kaldırımı döven ayak sesleri duyduk. Üçüncü adam saklandığı yerden fırladığı gibi döngünün çıkışına doğru koşturmaya başlamıştı. Dur! diye bağırdı Emma ve adamın peşine düştü. Adam korku içinde arkasına baktıktan sonra sanki kararını değiştirmiş gibi belinden bir silah çıkardı ve bize döndü. Yere yatın diye bağırdı. Kılınızı bile kıpırdatmayın. Ellerimizi kaldırıp adamın dediğini yaptık. Göz ucuyla bayan Bill'in çantasından bir şey çıkardığını gördüm. Alın bakalım canlarım dedi. Yalnızca köpeklerle konuşurken takındığı tiz ses tonuyla. Adam bir ışımla kendi etrafına dönüp silahını bayan Bili'ye doğrulttu. Fakat finoları görünce güldü. Bu ufaklıkları üzerime mi salacaksın? Sen aklını kaçırmışsın bayan. Şimdi diğerlerinin yaptığı gibi sen de yere yat bakalım. Bayan Bili ellerini kaldırıp bize doğru yürümeye koyuldu. Finolar kulak tırmalayıcı sesleriyle kesik kesik havlayıp köpek mamalarına gömüldü. Adam temkini elden bırakmadan bize doğru yürüdü. Bükülmeden duran kolları adrenalinden titriyordu. Arkadaşlarına ne yaptığımızı görmüştü ve bize daha beterini yapmaya hazır gibi görünüyordu. Şu arabanın anahtarlarını alayım dedi. Biri şu anahtarları bana atsın. En o anahtarları cebinden çıkarıp adama fırlattı ve anahtarlar adamın ayağının dibine düştü. Güzel, şimdi ceplerinizde ne var ne yok boşaltın bakalım. Kafam süratle çalışıyor. İçinde bulunduğumuz durumdan kurtulmanın bir yolunu bulmaya uğraşıyordum. Belki onu bir şekilde oyuna getirebilir, bize yaklaşmasını sağlayabilir, sonra tepesine binebilirdik. Ama hayır, kızlar yanlarına yaklaştığında arkadaşlarının başına gelenleri görmüştü ve ani hatayı yapacak değildi. Hemen diye bağırdı ve silahını gökyüzüne doğru ateşledi. İrkildim, bütün vücudum gerildi. Aylarda silah sesi duymuş değildim ve alışkanlığımı yitirmiştim. Adama arabada birkaç yüz dolarımın olduğunu söyledim. Gidip getir. Ellerimi indirmeden yavaşça ayağa kalktım. Anahtarlara ihtiyacım var. Para torpido gözünde. Rezil bir yalancısın. Aslında seni hemen şimdi vurmalıyım. Adım adım bana yaklaşıyor, aramızdaki mesafeyi yavaşça kapatıyordu. Aslında sanırım öyle yapacağım. Bayan Billy iki parmağını ağzına götürüp bir ıslık çaldı. Adam dönüp silahını ona doğrulttu. Hey bayan sen ne halt ettiğini sanır. Derken tam o anda kesik kesik gürültülü ve pes soluk sesleri duyuldu. Ve bayan Billy'nin finolarından biri bir büngolovun ardından fırlayıp dört nala üzerimize koşmaya başladı. Fakat üç dakika öncesine kıyasla 20 kat daha büyüktü. Öyle ki yetişkin bir hipopotam boyutlarındaydı. Adam arkasını döndüğü gibi çığlığı basıp silahını devasa köpeğe doğrulttu. Kışt! Git başımdan! Kışt! O esnada diğer iki köpek de bir çift bungalovun arasından çıka geldi. Tıpkı kamyon motoru gibi kükrüyorlardı. Adam yeni gelenlere doğru döner dönmez ilk köpek ağzını açıp parıldayan dişlerini gözler önüne sererek hucuma geçti. Ve adamın kafasını kopardı. Adamın vücudunun geri kalanı aniden gevşeyip yere yığıldı. Cici kız, cici kız diye bağırdı bayan biri ellerini çırparak. Bal herkes sevinç çığlıkları atmaya başladı. Arkadaşlarım yerden kalktı. Kuşlar aşkına dedi Brovin. Onlar ne biçim köpekler öyle? İzbandut finolar diye yanıtladı bayan biri. Köpeklerden biri Açık vaziyetteki ağzıyla üzerime doğru gelince kollarımı öne uzatıp geriye doğru birkaç adım attım. Hop hop hop Bence hala aç. Sakın koşayım deme. Oyun sanır dedi bayan Bili. Yalnızca dostça davranmaya çalışıyor. Köpeğin pembe renkli, devasa bir sörf tahtasına benzeyen dili üzerime doğru gelerek tek hamlede bütün suratımı yaladı. O esnada biraz cıyaklamış olabilirim. Köpek geri çekildiğinde her yerinden salyalar akıyordu. İğrenç vaziyetteydim ama hayatta olduğum için minnettardım. Bayan Billy güldü. Gördün mü seni sevdi. Köpekleriniz hayatımızı kurtardı dedi Emma. Teşekkür ederiz. Onlara o şansı tanıyan sizlerdiniz küçük hanımlar dedi bayan Billy. İkinize de cesaretinizden ötürü teşekkür ederiz. Ve ey gördüğünüzde benim yerime ona teşekkür edin. Adelaide, Potts'un tekerlekli sandalyesini iterek ön avluyu boylu boyunca aşınladı. Gençler bugün iyi iş çıkardınız. Evet ama şimdi kim bu dağınıklığı temizleyecek diye homurdandı Potts. Sizi tekrar rahatsız edeceklerini sanmam dedi Emma başıyla yere serilmiş aydutları işaret ederek. O kadar emin olma dedi bayan Billy. Emma ve ben pahalı bir kenara çektik. Son şansın dedi Emma. Bizim de gelecek misin? Paul bir an için düşündü. Önce Emma'ya sonra Brovin'e en sonunda bana bakıp ardından başıyla onayladı. Öyle ya da böyle evimi görmeyeli uzun zaman oldu. Evet diye bağırdı Emma. Portal biz geliyoruz. Ama nereye oturacak diye sordu Emma. Yalnızca beş kişilik yerimiz var. O önde oturabilir dedi Emma. Sen de bagaja geçersin.